بِجَالِ الْمَوْخِيطِ هُوَ دَرْبٌ بِهِ لُبٌ بِهِ تُرْبَةٌ عَالِمًا فِي الْعِلْمِ دُهُورًا يَطْلُبُ الْعِلْمَ حَتَّى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ في حال من أشركه شرك وشنيتشن الله عز وجل شاء بيردده وجعل لله أندادا ليودله عن سبيله قلت ممتا بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فكفره تعالى باتخاذ الأندات وهو شركاء في العبادة وأمثال هذه الآيات كثيرة فلا يكون واحدا بنفي الشرك والبراءة منه وتكفير من فعله برأك ألا أقمنش تك أبو دبو آياتي yani burada nefak fıraku Teala. Ne Netdi, Yani burada tekfire dil getiriyor. Yani az, yani şahri müelifin sözüne tekfir de din aslında o teklifi men terakahı. Ona bu ayeti dil getiriyor. Burada şey nerede? Şahit nerede? Yok. Yani burada şey yok. <Sessizlik> tamam doğru yani tamam doğru ama yani şirkin konu o ha yani şirkin şirk şirk işleyenin tekfir edilmesi gerektiğini Birincisi yani bu şirk nedir? Voca al al illehe o bir yani bu şirk ameli o zaman bu yani burada konu olanlar ne diyorlar Allah ortak koşuyorlar voca al al illehe nedir? En-dâd-e-n-nidd. Niddin en nidd nedir? Methildir, nazirdir. Yani nidduhu, misluhu, naziruhu. Benzeri, misavi yani. O zaman şirkin asıl zatın o yani. Misavi kılman. Halik mahluku, tesbetül mahluku bil khaliqi mahluku, halik ile misavi kılman. Ha? Eşit, benzer kılman. Yoksa inkar etmen değil. Benzer kılma. Şimdi bunları ne diyor? وَجَعَلَ لِلّٰهِ اَنْ دَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ O zaman burada ne diyor Allah Azze ve Celle? Bu fiili küfür olarak, küfür olarak isimlendiriyor. O zaman şirk yani burada işlenen o müsavi kılmayı, Allah'la mahlukatı müsavi kılmayı Allah Azze ve Celle küfür olarak isimlendiriyor. Bir. Ona sonra şimdi burada tekfiri nereden çıkarıyor ama? اِنَّكُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ tamam o yani ahirette o yani şeysi cezası lakin Can. hani o tekfir hükmünü nereden çıkarıyor ayette? Ne diyor, diyor. Şimdi bizim bahis nerede? Bahis nerede? Diyor ki yani müellif ve şarihi diyorlar ki yani sen sadece şirki inkar etmen kafi değildir. Aynı zamanda şirk ehlini de tekfir, tekfir, etme. tekfir etmen Yani şirk ehlinde küfür hükmünü vermen lazım. Şimdi burada Allah Subhanahu ve teala şirk koşana küfür hükmünü vermiş. Allah Azze ne diyor, yani e, ortak koşanı diyor bu küfründen, bu küfrün net bir müddet sen oyalan. Tebule kul burada emir fiili ama bu Allah Azze burada oyalanmayı ediyor mu? Yok. Yok. Yani bu emir fiil ama ne manada? Tehdit. Tehdit manasında. O zaman bu emir yani emir sigasına gelmiş ama emir fiili değil. Emir sigarasında, tehdit manasında. قُلْ kufrike" بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ha, Burada tekfir hükmünü nereden çıkarıyor? <gül> Allah'a müşaharik. Yani "Kul" Emir orada. Yani Resul Aleyhi S.A. Allah Azze ve Celle ona emrediyor ki yani onlara de ki تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا Yani o zaman ne? Yani orada küfür nispetini onlara ha, yap. Yani ha, onları küfre izafet, onları küfre nispet et. Öyle diyerek. فَكَفَّرَهُ تَعَالَى بِالتِّخَادِ الْاَنْدَاتِ Yani bu yani kesin Allah Azze ve Celle ne netti Şirk koşanları tekfir etti. Yani onlara küfür hükmünü verdi. Bir kufre çok ediyor. O zaman Allah Azze ve Celle yani bu şirk işleyenleri küfre nispet ediyor. Şimdi yani bu manasıyla o zaman ayet yani buna delalet ediyor mu? Yani burada müellifin dediğine delalet ediyor mu? Ediyor, delalet ediyor. Lakin bu o ca'ale lillahi endada. Yani bu bunun vasıfı, yani bunun mahiyeti, sınırları nerede? Yani o ulema arasında işte tartışılan mevzu. Yani şirk şirkin insanı, şirkten insanı İslam'dan çıkaran şirkin nedir? vasıfları nedir? mahiyeti nedir? Bir ikincisi, böyle bir fiil işlenildiği zaman tabii büyük mesele bu dinin yani en büyük meselelerden birisi cehalet muaziret midir, değil midir meselesi El-muhim yani buraya kadar gelmiştik. Sonra diyor ki: "Thumma kâle Rahîmullâhü Teâlâ." Yani İmam Muhammed bin Abdülvehab rahîmullâh, el sâni yani el aslüs الْإِنْذَارُ عَنِ الْشِرْكِ فِي اِبَادَتِ اللّٰهِ وَالْتَغْلِيدُ فِي ذَٰلِكَ وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ وَتَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ فَلَا يَتِمُّ مَقَمُوا تَوْهِدِ إِلَّا بِهَذَا şeyin, müellifin sözü aslında burada bitiyor. Yani وَتَكْفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ Ondan sonrası şarihin sözü. Bu da ikinci asıl. Yani birinci neydi? Bu asıl neydi Asl-u dinin İslam ve emran. El-emru ibadeti, i ilahi la. sharika la ve al-zalik. El-mualifihi ve tekfirü men-terakahu. Şimdi ikinci asl da diyor ki El-asl-u thani. El-inzaru an-i şirke fi ibadeti i ve El-tahridu fi dhalika. El-mualifihi ve tekfirü men-faalahu. Şimdi asl-ı da şöyle bir tenkit getirebilirsin. Getirmek lazım asl-ı. Yani burada müellife rahimullah. Yani bu asl hani da dinin İslam'ın asl-ı ikidir. İslam dininin aslı ikidir. Birinci asıl, şimdi ikinci aslından aslın, sadece birinci aslın zıttı. E zaten yani o birinci asıl zaten zıttını da gerektiriyor. Çünkü zaten birinci asıl nefi ve ispatıyla yani ya birini ispat ediyor, birini nefiy ediyorsun. Yani o ispatla nefisiz meydana gelmiyor. Dolayısıyla elbette şimdi dediğin zaman el-emru be-ibadeti le vahdehu la -sharekele. aynı zamanda yani bunu bunun lazımı ne? Hmm. şirkten uyarmaktır hmm. veyahut da işte hmm. tahridu ale elbette teşvik hmm. aynı zamanda şirkten de yani şirk'e karşı sert hmm. ve kaba olmak bunu gerektiriyor ve te'l hmm. fihi hmm. o zaman şirk işleyenleri elbette düşmanlığı hmm. gerektiriyor o tekfiru men tarakahu, yani terk eden o zaman tekfiri eee <gülüyor> tevhid-i e, şirki <gülüyor> işleyen de tekfir etmek lazım yani o zaman aslen yani burada ikinci yani ikinci asıl birinci aslın zaten zıttı olarak lazım mı? Ha onun ha zıttı olarak lazım mı? O zaman bunu özellikle zikretmek aslında şey özellikle bir de şunla beraber çünkü di, İslam dinin aslı ikidir, doğru. Lakin nedir isti yani dinin aslı nedir dedik? Dinin aslı dedik nedir? Yani nerede toplanıyor ya da neyle ifade edebiliriz? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Rasulullah. Tamam. Dinin aslı bu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. O zaman dinin birinci aslı nedir? La ilahe illallah. Yine yani tevhid baksi e Tevhid de yani ispat ve nefi ile yani ifrat, e tevhidi Allah için ispat etmek, ondan şirki, nefi etmek. İşte bu burada şimdi bir iki olarak saydığı ikinci asıl aslen nedir? Muhammedun Resulullah. Ona ise hiç girmiyor Risalede. Yani bu Risale Muhammed ve Resulullah hiç girmiyor. Dolayısıyla aslen yani bu manada bir tenkit getirebilirsin. Yani bu aslen şu ikinci asıl olarak zikrettiği aslen yani ilk aslın zaten zıttı olarak lazım. Ama belki nasıl müdafaa edebilirsin müellif rahimullahı diyebilirsin ki yani burada onun gayesi özellikle yani ibadet bahsinde şirk çok yaygın idi zamanında. Ve onun mücadelesi özellikle yani ibadet bahsinde şirke yönelik idi. Dolayısıyla bunu yani böyle tafsili böyle açarak yani insanlar izah etmek istedi. Zaten de hani zaten de yani İmam Muhammed bin Abdülruhab'ın Rahimullah'ın yani şu yazdıkları biz risale okuyoruz ama o zaten dedik hani zaten bir müstakil bir risale olarak bunu aslında telif etmedi. Sadece bir sözün siyakında bunu zikrediyor yani o şekilde müdafaa edebiliriz. Diyebiliriz ki yani burada kastetti yani aslen din, İslam din iki aslını beyan etmek, izah etmek değil. Sadece bu şirk, ibadette şirk meselesini net bir şekilde yani insanları izah etmek. Onun için de net birinci olarak yani tevhid kısmını izah ediyor. Ondan sonra ikinci olarak da onun zıttı olan, onu bozan, nakıza olan işte şirk izah et, ediyor onda yine aynı maddelerle el inzaru ani şirk fi ibadeti llh el inzar nedir ihbardır ama ne tahwifle beraber ihbaru ma tahwif ma teller yani onda bir korkutuculuk var onun için uyarı diyorsun Türkçede ihbardır lakin uyarı manasında korkutmakla beraber ani şirk fi ibadeti llh ani şirk burada şirk yani elif da muhalle gelmiş ama burada şirk nedir yani bu eliflam? lam? <golastırır> İstigrakiye midir yoksa ahdiye midir? Ahdiye. Ahdiye. ahdiye cense, vayda, Ahdiyedir ha. Ahdiye. Hı? Birincisi ahdi Ahdiyedir. Birincisi yani zihni çünkü yani şey manada. Çünkü burada yani eş o eğer istigraki alsa o zaman ne eş-şirk Umumen bütün şirki içine alır. Yani hem şirkul ekberi hem de şirkul asgari içine alır. Lakin burada biliyoruz ki müellifin kastı şirkul ekber, şirkul asgari kastetmiyor Çünkü eee bağışın konusunu dinin dinin aslı, dinin aslı. O zaman şirkul ekber giriyor dinin aslına yoksa şirkul asgar dinin aslına girmiyor. Çünkü dinin aslı dedik var olduğu zaman İslam var olur, yok olduğu zaman da İslam yok olur. Dolayısıyla burada bahis birincisi şirkul ekber. İkincisi fi ibadetilleh. Cer mecrur gelmiş. Cer mecrur da nedir? Mutallak, Mutallak derine mukayyid. ha. O zaman ne diyor? Burada şarih rahimullah eve af af muellif rahimullah ne diyor? Yani burada şirki zaten fi ibadetilleh ile takid ediyor. Ha? Yani burada ibadet konusunda şirk. Yoksa yani rububiyet konusunda şirk değil veya isim ve sıfat bakışında şirk değil. Burada konu olan ne? Yani ibadette, ibadeti ifrat etmekte. Ha, i̇badeti Allah için ifrat etmenin nakizi olan bozu, bozan olan şirk. Onun için yani fi ibadetilla. Konu o zaman o. Yani şirk nerede? Şirkül ekber. ibadet. Allah'ı ibadette e, şirkten inzar etmek. Bu bir. وَالْتَغْلِيدُ فِي ذَٰلِكَ اَتَّغْلِيدُ fi ذَٰلِكَ Tağliz yani galada, gallada, gallada'nın mastırı. Galada, galada iki şekilde de geliyor. Ha? Galada, galada. Ne mânâya geliyor? Manası yani galada, galada yani sert, kalın, kaba olmak. Gallada o zaman ne? Sert olmak yani, kaba olmak. Ha. kalın yani Öyle. ne o zaman burada etteglidu fideleke kastettiği o zaman yani bu uyarıda şirkten uyarmakta o zaman ne olması lazım Müslüman? Sert kaba olması lazım yani tavizsiz olması lazım ha, yoksa yani o, o şekilde mana vermen yoksa yani aslında İslam daveti yani muşriye sen İslam'ı çağırdığın zaman kafiri İslam'a çağırdığın zaman sana. ona karşı kaba davranman sert davranman işte ona hani şefkat göstermemen bu, eğer bunu dinin aslına sokarsan o zaman yani sen yumuşaklıkla İslam'a çağırdığın zaman müşri ne, ne olursun? Kafir olursun. <gülüyor> İslam'dan çıkmış olursun. Ha. Yani eğer bunu böyle zahir manasıyla alırsak yani ibareye bu zahir alırsak tegridu yani kabalık, sertlik şirkten uyarmakta o zaman bu müşkül olur. Yani burada gaziyede yani o tavizsiz ha. taviz vermemek yani onda kat'i olmak sert olmak ne manada yani yumşamamak manasında. Wal muadatu fihi malum daha önce geçti muadat yani bedensel düşmanlık elbette dinin aslındandı. Wa tekfiru man ve ishi shirki işlendi tekfir etmek. Bu da daha önce geçti. Fele şimdi fele yetimu makamu tevhid illa bihaza. Abu şimdi şarihin sözü. Ha bu müellifin sözü değil. Şarihin sözü. Diyor ki, fela يَتِمُّ مَا قَامُوا illa اِلَّا Şimdi burada dedik ya bu tekfir bahsini. Tekfir meselesini yani burada müellifin ve şarihin sözüne tekfiri bir şu iki şey manaya hamlettik. Dedik ya birincisi? Hüküm hükü, hük Bir ihtimal hükmü nispet ediyor. Ama hükmü nispet ediyor. Ne manada yani o tekfir bahsi, şeri ahkam bahsi içerisinde. Yani dinin aslından olan tekfirde tekfir hükmünü nispet etmek. Bu dinin aslında ne olur o zaman? De, ha, de değil mi? O baksiha. Ha biz o tekrar yapmadık ve hemen derse girdik. E, <gülüyor> yani ne, ne bu ne ne, ne kastediyoruz? Bu manada yani dedi, dedi, dediğimiz dediği zaman yani mü, müellif tekfiri şu manada kastetmiş oluyor. Yani şer'i hüküm olarak failine nispet etmek. Tekfir. tekfir dinin ha yani o zaman burada biz tekfir nasıl iki ba, iki ayrı bir bahiste işledik. Dedi ki tekfir ne? Şerih şerih hüküm olarak şerih hüküm olarak işledik. O zaman şerih hüküm olarak da tekfirin iki iki kısımdır. Tekfir şerih hüküm olarak iki kısımdır. Değil mi? Nasıl? Bir... dinin aslında olan olmayan. Dinin aslında olan olmayan. Evet. Veyahut da başka bir tabirle tekfir tekfir tekfir iki kısım dedik. Şirk şey glass yani şey burası. Bir hocam evet. dinin aslında olmaz tekfir. Allah'a birsunu açık tekfir ettirme tekfir. Hayır o ha. yani o tek tekfir dedik bir yani kat'i surette şeyden yani nispeti sabit olan. O da nasıl kat'i surette diyebiliyoruz o küfür nasıl nispeti? Var, nasıl Çünkü Nas var. var? Yani yani masum Nas, ondan haber vermiş demiş ki böyle böyle yapanlar Şöyle şöyle olanlar yahut da falan falanlar kafirdir. O zaman biz de o nispeti yaparız çünkü o nispet masum bir ilme dayanıyor. Değil mi? Ha, eğer sen bu nispeti yapmazsan, bu küfür nispetini yapmazsan o zaman sen de, sen de kafir olursun. Çünkü ne sabit olan birisi yani şari, şarinin dilinde sabit olan açık beyan etmiş olduğu bir şeyi sen inkar etmiş olursun. Ha ondan geri durmuş olursun elbette o zaman bu senin dine döner o zaman bunu ne edebiliriz bunu dinin aslına ithal ederiz abone dinin aslına ithal edebiliriz o zaman bu manada o zaman dedik ki müellifin tekfiri eğer bu manada kullanıyorsa tekfiri yani şeri hüküm olarak kullanıyorsa o zaman bu manada kullanmıştır yani dinin aslından olan küfür nispeti olarak kullanmıştır diyoruz veya otamı ikinci ne ikinci ihtimal Hı? Şeyh var Hı, evet. beri, beri manasında Hı. kullanmıştır. Yani kefere aslında yani kefere fiilini hani tekfir kefere'nin şeysi ya mastarı ya yani kefere fiilini ne manada kullanmıştır? Kefere manasında kullanmıştır. Hal yani bu lugaten aslen doğru değil. Yani lügaten doğru değil çünkü Arap kefere'yi asla kefere manasını kullanmamıştır. Yani bu lügaten doğru değil. Lakin yani işte bazı sözler şimdi burada da yani şeyin de siyah e, şarihin de bazı sözleri ona onu gösteriyor. Yani bu manayı kastetmiş olduklarını. O da ikinci ihtimal dedik. Ha şimdi bu da burada üçüncü bir ihtimal geliyor. Yani bir üçüncü ihtimal veriyor. O da ne? Çünkü felayetimu makamu tevhidi illa O zaman burada şarih ne diyor? Yani Tevhid makamı ancak bununla tamam. tamamlanır. Ancak böyle tam olur. Ha? O zaman tam yani eşyanın tamı kaç cüzünden oluşuyor? Tam bir cüz. Tam bir yani eşyanın tam oluşu. Yok, tek bir cüz mü yoksa? Hocam yok tek bir cüz o. Eşya bak eşya. Şu bir eşya. Bir şey Bu tek bir cüz mü yoksa? O farklı cüz. Evet. Birkaç cüzden oluşuyor değil mi? Çünkü dedik ki eşyada asıl olan nedir? Yani. Tebizdir. O zaman bu değişik yani cüzlerden oluşuyor. Kaç cüzden oluşuyor ana cüz? Ana cüz bir. Hocam bir sürü cüz var. Aynı iki tane. Pazar yer. Kaç tane ana cüz var? Bu, şu eşya ve şu eşya ve şu. şu. Biz hepimiz. Ha. Kaç tane ana cüzden oluşuyoruz? Aa, ana ana. Ama 2000, üç. <gülüyor> nasıl bilmiyorsunuz? Çok, çok he? Bir yaratan bilmiyor. Bir daha ya, <gülüyor> Hayır. Her bir eşya, her bir eşya 3 cüzden oluşur. Ana kısımlarından oluşur. Birincisi nedir? Onun onun aslı yani rükünleri 2 vacipleri 3 müstahapları. <gülüyor> ne? ne? Yok, <gülüyor> yok, sizin ben sen... Sen... <gülüyor> tamam, siz benim ne kastettiğimi anlamadınız. Tamam. tamam. O zaman ne şimdi burada bak diyor felayetimu makamu tevhid. Felayetimu makamu tevhid. Yani tevhid makamı tevhid o zaman ne tamam olmaz diyor illa bihazi. Bunlarla tamamlanır. Yani bunlarla tam olur. Ne o zaman ne ne ma, yani nasıl bir mana kastediyor burada şarih? Aslen yani lafzın lafızların delaletine göre yani tevhidin tam oluşu. Yani bir bütün oluşu tevhidin bir bütün oluşu. O zaman bu tevhidin bütün olması yani bütün tevhid kaç cüzden oluşuyor? 3 cüzden oluşuyor. Yani tevhidin aslı, tevhidin vacibi, tevhidin kemali yani bu. yani o tahsinat kısmı. Usulde de böyle bir Darurat, haciyat, tahsinat. Tamam Yani bu eşya üç ana kısımdan. Her eşya. Ha şimdi burada o zaman yani bu ibareden o manayı çıkarabilirsin. Böyle çıkaranlar da var. Diyorlar ki فَلَا mu? مُ Tevhid tamam olmaz. O zaman burada şarihan ki tevhidin bütününden bahsediyor. Yani ne başka bir tabi tevhidül mutlak'tan tevhidül mutlak'tan bahsediyor. O zaman bu manada tekfiri yani tevhidin tamamından kılmıştır diyorlar. Böyle diyenler de var. Yani burada o zaman şarih yani tekfir ya da, e, müellif tekfiri yani tevhidin tamamına ithal etmiştir. Tevhidin aslına değil tevhidin aslına değil tevhidin tamamına yani tevhidi tamamlayan. O zaman vacip kısmından veyahut da yani vacip kısmından veyahut da asıl kısmından da olabilir. Yani o o zaman burada Tevhidi yani tekfiri yani şerih hüküm itibariyle yani, yani bizim hani izah ettiğimiz gibi şerih hüküm itibariyle o zaman ya asıl kısmından var olan bir tevhid ya onu tekfiri onu kastetmiştir. Veyahut da vacip olan kısımdan tekfiri onu kastetmiştir. Ama tekfiri mutlak surette o zaman burada şarihin sözüne binaen yani de bunu söyleyebiliyoruz eee şeyi kastetmemiştir. Yani tekfiri şer'i hüküm olarak dinin aslında mutlak surette sokmamıştır. İthal etmemiştir. Ha çünkü diyor felayetim mu. makam tevhid illa به إلا بهذا. Ve o dinu rusul. <gülüyor> yani bütün bu iki asıl da beyan etmiş olduğu İmam Ab Muhammed Abdurrahman Rahimullah'ın nedir? rasullerin dinidir. Enzeru etmişlerdir? ale netmişlerdir. Şirkten uyarmışlardır kavmlerini. Kema kâle teâlâ ve rasule, allahu, yani Bu da burada yani bu bu ayetle ayet işini bütün bu meseleleri şahit getiriyor. Ve yani bütün rasullerin ortak dinidir. Nedir o? En a'budu'llâh yani Allah'a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 yani bütün ortak yani bütün Rasulullah ortak davası buydu. Ona yani şahit getiriyor. Hepsi Allah Subhanehu ve Teala için ibadeti ifrad etmek ve ondan başkasından başkasının ibadeti de nefyetmek. Yani nef nefyetmek için gönderilmişler. Wa qalat taala wa dzkur ahaadin idh anzala qoumahu bi alaqaf waqad khalet ilnuzul min biainayidin min biainayidayi wa ta'budu illa Allah. Allah'a gönder, alt konunu göndermiş olan kardeşlerini diyor. E, zikret o da niyet etmiştir. Enzera kavmehu bil ahkaf. O kavmini uyarmıştır ahkafta ne? Vakad halatinnuduru min beyni yedehuna halfeh. Yani ondan önce ve sonra da ne uyarıcılar gelmiş geçmiştir, var olmuştur. Ahkaf ne ismi alla ta'budu illa Allah yine burada yani bu ayet de aynı bahse şahit getirmiştir. Sonra kavluhu kavluhu fe ibadate Allah. Şimdi müellifin mü, enzaru ala shirki fi ibadate diyor ki fi ibadate Allah ibadet isim jam'un ma yuhibbu Allah ve yerdahu min al ve al al ve bu ibadetin tarifi kimin tarifi? İbn ee, İmam İbn-i ibadeti böyle tarif etmiştir. O zaman Allah subhanu ve teala'nın seveceği ve razı olacağı bütün sözler ve ameller ister bunlar batinen ister zahiren olsun e, hepsi nedir? İbadet kavramına girer. İbadet ismine dahildir. Bu yani Allah subhanu ve teala'nın e, o amelleri ya da sözleri kabul etme açısından ibadet olarak kabul etme açısından tarif. Veyahut ibadeti şöyle tarif edebilirsin. Nedir el-ibade? El-zullu vel-hudû lillâhi bit-ta'a. Ha, bit El-zullu vel-hudû İbadet. Qawluhu ve teğlidhu fi zâlike bu konuda sert, kaba yani uyarıda şirke karşı uyarada sert katı olmak. O halde mevcudun fil kitabı sünne. K. Q. I. Yani burada delil yönü bu ayetleri burada getirmesi. F. F. E. R. O. İ. L. bir apaçık bir Uyarıcıyım. Ve la tejgel ma Allah ılahan akr. İni lakum inhu naziromu Yani bu bahiste yani ibadet baksın da Allah ortak koşmayı karşı uyarıcı baksın yani taviskar olmayışı. Zaten devamda diyor ki. Vela <Sessizlik> vela ula teğliz o. Yer bu yani Rasulullah için davasında var bütün rasuller. Enbiya hepsi aynı şey yaşamışlardır. Velavla taklidu eğer böyle bir, bir sertlik bir katılık olmamış olsaydı onların davasında leme cere ale nebiy sallallahu aleyhi ve ashabi min kureyşin mecaran min el azam. O zaman yani kureyş ki bu sabit kureyş elbette kureyş müşrikleri Resulullah'a ve ashabına çok eziyet ettiler. O eziyetin sebebi de ne? Çünkü davalarında tavizkar değillerdi yani ibadete çağırmada ve şirkin nefretmekte elbette taviz vermediler bu konuda yani katıydılar katı asla vazgeçmiyorlardı dolayısıyla da Kureyş'in yani şey cahillerine tek çaresi neydi onlara zulmetmek yani onlara şiddet kullanarak onları davalarına vazgeçirmek şu anda olduğu gibi mesele de şu zamanda yani niye bütün bu şiddet niye şu anda her tarafı vuruyorlar seni davandan vazgeçirmek için yani taviz vermeni sağlaman için. Çünkü eğer karşı tarafını bunu anladığı zaman yani ben, bu bizim için de aynı söz konusu. Sen mesela şimdi bir bidatçıyı getirdin. Onunla mesela ne ettin? Konuşuyorsun. Bidat, bidatı noktasında. Ama anladın ki taş. Kabul etmiyor yani. Bidatından vazgeçme. Ne yapacaksın? Tık zor zor zor kullanmaya başlayacaksın. Artık ne artık? artık bidatına göre artık neyse hapsedersin, belki tazir cezası verirsin, Hatta bidat yer küfür şirkse öldürürsün. Çünkü yani karşı onun için haricilere karşı savaş emredilmiştir. Çünkü haricilerde işte o ne o o katılık var, o katılık var ha. O sertlik. Asla davalarına vazgeçmezler. Yani biz doğruyuz, Tek doğru biziz. Bizden başka kimse doğruyu bilmiyor ve herkes doğru da bize tabidir. Dolayısıyla yani o katılık olduğu için onların zihninde, onların menhecinde, sen onlara tek çare ne oluyor onu, onun o fesadı kökten yok etmek. O da nedir? Savaşarak, öldürerek. Kema huwa makkurun fi sirri mufassalandu ve innuhu yani Ali sallallahu aleyhi ve sallam ay, a a a a düşmanlığı ve bozuzu ortaya koyman zaten dinin aslındandır. Ha? Yani sen onu ortaya koyman lazım. Sen yani o zahir olması lazım. Tabi ne bu asıl olan elbette ne hali var, ikra hali var vesaire ama yani asıl olan ne? senin bu halini ortaya koymandır. Sonra, "Qauluhu Rhamu Allahu Taala wal Mu'adatu fi" yani bu muadatın tabi en yani şey hali. Yani en yani zirve halinde del, onları onları öldürmek. Fakat onu müşrikine, hayth ujettumu hum, onları bulundunuz her yerde, va xodu hum, onları alın ve psulu alı koyun. Va qodul hum marsat yani onların geçtikleri her yerde, onlar için oturun, onları bekleyin, Ondan onlar da tutun alın, öldürün Ve bu tabi ki, kavolihi va qatilum hatta la tekune fiten ve yakuna dinu kulluhi lilah. وَالْفِتْنَةُ Şirk, Fitnada nedir? Şirktir. Tabi burada el-şirk yine aslen nedir? Yani burada kast edilen şirk nedir? Ayette وَقَاتِلُمْ حَتَّ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ Diyor ki bu fitne burada şirktir. Mufassirlerin taksiz edilmesi lazım. Yani taksiz edilmesi gerekiyor. Niye? Niye? Yok şimdi o tefsir tamam yani o yani ulema burada fitneye bak. Ve katilum <gülüyor> hatta la takuna fitnetun. Hı? Hatta la takuna fitnetun. Burada تكون birincisine bu tekune burada nakıs fiil değil. Nedir? Tam fiil. Ha, tam fiil. Fitnetun. Fitnetun yani burada fitneye de ne diyorlar? Ulema, şirk şirklet tefsir ediyorlar. O zaman o, bu bu manada eğer biz şimdi şirki ve burada el fitnetu es şirk. Yani şirki umumi aldığımız zaman o zaman ne manaya geliyor? Yani her herhangi bir surette şirk kalmayıncaya kadar ha? ve şirkin her türlüsü umumen yani kalmayıncaya kadar emir nedir o zaman? Gatiluhu. <gülüyor> <gülüyor> Onlara karşı savaşın. O zaman sen yeryüzüne zerre kadar ister şirkül ekber, ister şirkül asgar olsun. Şirk türünden herhangi bir şey kalmalıyıncaya kadar ne etmen lazım? Savaşman lazım. Peki İslam şeriatının hüküm böyle mi? Nasıl peki? Ara? Birincisi yani şirkul ekber noktasına yani şirk yani şirkul ekber işleyen müşriklere karşı savaş emri vardır. Yani o o manada, yoksa yani Müslümanlar karşı savaş da İslam dış şeriatında vardır. Yani bu manada yani Şirkul asgar olacak olan şeyler, eğer bir topluluk, eğer Şirkul Asgâr'dan olan şeyler de mesela, biz Allah'tan başkası adına yemin etme edeceğiz. Bunu israr ısrar ederse, İslam, İslam idaresi onları karşı savaşması vaciptir. Çünkü herhangi bir masiyet üzere, bir birileri bir masiyet üzere, bir topluluk yani artık mümteni olmuş ha, yani güç sahibi olmuş ve o gücüne dayanarak da İslam idaresine karşı koyuyor. Böyle bir halde herhangi bir masiyette eğer ısrar ederlerse o zaman İslam idaresine ne olur? Onlara karşı savaşmak vacip olur. Mesela eğer bir topluluk derse ki biz ezan okumayacağız. Namazımızı kılacağız. Hatta belki deseler ki biz beş vakit namazımızı kılacağız lakin ezanı sesle okumayacağız. O zaman ne? Karşı savaşılması lazım. Vesaire yani. Bir bölge diyor ki tamam biz kadınlarımız vesaire yani tamam şey etsinler ama tesettür hükmüne uygulamayacağız. Misal. O zaman onlara karşı savaşmak İslam idaresine bağacak olur. Mumteni ise ha. Yani yer yani bu, ma bu manada şeriata muhalif ve o şeriata muhalefetini de ne diyor? Gücüne dayanarak sana karşı müdafaya yani kendisi müdafaya karşı koyuyor yani o zaman İslam idaresini savaşmak vacip olur. Yani bunun elbette teferratı var. Ama şimdi asıl nedir? Yani Şirkul Asghar sahibi olanlara karşı savaş yani emredilmiş değildir. Yani burada birinci yıl Şirkul Ekber olanlar. Ama bir artı pekiyle Şirkul Ekber olanlara karşı da yani tek emir savaş mıdır? Yani savaşma mecburiyetinde misin? Onlar hepsi ölünceye kadar. Ha? Eman eman verilmiş olanlara, bir de daha ondan daha önce yani eman verilmiş olanla eman verilmiş birçok olabilir. Yani o eman verilen muşriklerden evvel bir kim var? cize Zimmiler var. Zimmiler ki Zimmiler senin aranda yaşıyor yani. Seninle beraber yaşıyorlar. Senin bulunduğun toplum toplumda onlar da yaşıyorlar. Yahudiler, Hristiyanlar hatta Mecusiler yani zimmet ehli hatta bazı alimler bütün muşrikleri açıyor. Araplar hariç yani, Arap muşrikleri hariç. E o zaman yani burada zimmilere karşı pekiler şimdi Hristiyan mesela. Hristiyan muşrik değil mi? Muşri. Muşrik. Ama seninle beraber yaşıyor. Hatta şeriat onu koruyor. Bırak ya yani onu öldürmeyi. Onu koruyor, muhafaza ediyor. Hatta sana karşı da muhafaza ediyor. Sen eğer ona bir haksızlık yapsan, şeriat senin hesabını nasıl olacak? O zaman demek ki burada yani şirk taksis etme mecburiyetindeyiz. Yani burada şirk umumen bütün şirk değil. Hangi şirk için yani hangi şirk hakim oluncaya kadar veyahut da hangi şirk ha, hakim oluncaya kadar diyorum... ...hangi şirki def edinceye kadar bir savaşlak, savaşmakla yani memuruz? Aslı şirk. Yok. Tamam yani hangi şirk insanlara fitnedir? Bak dikkat et. Ve tekune fitne. Davet ediyorum. Evet. Fitne bak yani o şirk insanlara bir fitne. Ne manada fitne? Yani onları fitneye, Allah'a masiyete sokuyor. Ne zaman şirk insanları Allah'a masiyete sokar? Eğer şirk hakim ise, galip ise ha. Yani şirk hakim, galip geldiği zaman o zaman insanları Allah'a masiyete sokmak yönünden fitne oluşturur. Yani seni sürekli bununla karşı karşıya getirir. İşte şu anda bütün İslam beldelerinde olduğu gibi, İslam beldelerinde şirk hakim olduğu için Müslüman istemese de, Masiyete giriyor. Değil mi? O faiz olsun, işte vergi olsun, başka haramlar, yani göz zinası, kulak zinası ve başka başka türlü türlü şeyler yani. Aslında Müslüman bunların haram olduğunu biliyor, ikrar ediyor ve bundan da uzak durmasının da olduğunu itiraf ediyor. Ama yine de parasını bankaya yatırıyor. Çünkü işvereni sana vereceği maaşı ancak banka yollarıyla veriyor mesela. Ha şimdi bu iş verenin bu tavrını destekleyen kim? Demiş. Devlet yani baştaki kafir, müşrik, hükümet. Dolayısıyla burada yani olay tekune fitne yani burada fitne ne? Yani şirkül hakimiye. Ha hakimiyet şirki. Hakimiyet şirki. Hakimiyet şirki Kalmayınca kadar savaş emredilmiştir. Ne zaman ki şirkin hakimiyeti düşerse o zaman savaş emri de sona erer. Onun için zimmet ehli mesela onun hakimiyeti olmadığı için onlara karşı savaşmakta durmuştur. Çünkü senin hakimiyetin altında. Azimmi az yani müşrik senin hakimiyetine girdiği zaman o zaman artık ona karşı savaş emri durur. Aynı bunun aynı bu mesele esiri öldürmemek de buna dayanıyor esiri yani müşrik esiri çünkü müşrik esiri artık ne senin hakimiyetin altında. Senin hakimiyetin altında olduğu zaman artık savaş emri durmuştur. Onu öldürmen artık sana caiz olmaz. Yani en yani burada yani vel fitnetu yani şu anda bizim baksimiz değil ama yani burada ayetteki kast şirk şirkül hakimiyye. Hava vesmeteala ehle şirki bil küfr <gülüyor> fi ma la yuhsa min el ayat. Birçok ayette Allah azze ve şirk ehlini etmiştir. Köfür ile vasıflandırmıştır, tavsif etmiştir. Veseme aslen yo, was, işaretlemek. Aslen yani hatta aslen yani e, damgalamak. Damgalamak yani mühüllemek. Hatta bu yani vaseme daha ziyade hayvanı mühüllemekte, damgalamakta da kullanılır. yani Belki öyle bir de yapmış olabilir burada şarih wa wasama ta ala ehle shirki bil kufri fi ma la yuhsam min al ayat. Fe la min takfirihim aydan. Azu anna diyor ki burada yine fe la budde min takfirihim aydan. Onları tekfir etmek lazım. Wa hadha huwa muqtada la ilahe illallah. Bak burada yine ne diyor? Yani bu diyor la ilahe illallah'ın muktezası gerektirdiği şey. Muktezası <gülüyor> şey. <masc> pekele <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gül> Bir şeyin muktezası yine ne olur? Yeni üç mertebededir. Ayıva yeni üç mertebede. Yani bir şeyi yani bir şey gerektirir, neyi gerektirir? Yani onun rükünü olan aslından olan şeyleri gerektiriyor bir. İkincisi onun vacip mahiyetinde olan şeyleri gerektiriyor üç tane. Yani taksiniyattan gerekli olan şeyleri. O zaman burada da yine yani e, lafız kullanımdan bu maneç karabili. Ve bu muqedda La ilah illallah kelimesi. Fala yetimu mağna her. manası ne olmaz tamamlanmaz. Fala yetimu mağna her. İlla bi tekfiri men jaleli lahi şeriken fi ibadetihi. Yani manası tamamlanmaz. Ancak ne zaman tamamlanır eğer şirk işlerini ibadeti şirk işleni tekfir ederse. O zaman burada da yine ona işaret var ha. Yani burada tekfir yani mutlak surette dinin aslına dahil edilmiş değil bilakisine yani şer'i hüküm olarak kastedilmiş. O şer'i hükümde işte izah ettiğimiz gibi yani dinin aslından olan şer'i yani tekfiri var. Dinin aslından olmayan yani zanni olan tekfir hükmü var. Bunu Destekleyen şeyin mesela şarihin kendi sözleri de var yine. Daha sonra gelecek mesela. Ve mesela aynı yine yani o 5. sayfada diyor ki e bu türlere, muhaliflerin türlerine girdikten sevvinhum men a'dehum velem yukefferhum fehazen nevü aydan lem ye'ti bime dellet aleyhi la ilahe buldunuz mu? min nefi'ş-şirki ve ma taqtadihü min tekfir men faalehu ba'de'l-beyani icmaan. Ne anladın şimdi bu ben sözden? Bak diyor ki min nefi'ş-şirki yani bu bu tür muhalif kimdir? Ve menhum men aadahum yani müşriklere karşı düşman. Ve lem ama tekfir etmiyor. Tamam. Fe hadan <tük> bu tür ayda'n lem yeti bi ma delalet alayhi la ilahe illallah la Delaleti ne? Delaleti şey getirme yapmamıştır yani. Min nefi şirk nedir o delaleti şey? Min nefi şirk. Bir, şirkin nefi etmek. Ve me tehtedihimin tekfiri men fealahu. O nefinde gerektirdiği nedir? Yani o işleyen tekfir etmek. Be'ad el beyanı icma'en. Be'ad el ne diyor yani? Öce sonra icma'en. O zaman burada tekfiri neye bağlıyor? Öce Yalnız burada bak kastettiği tek hangi getekir. Ha, yani hüccet yani hüccet ikamesi gerekiyor Şeri hüküm mahiyetinde. Evet. Ve şeri hüküm mahiyetine tekfirde burada dediği gibi ancak hüccet ikamesinden sonra tekfir gerçekleşir. Bu eğer tekfir zanniyse ha tekfir zanniyse ama kati değilse değil. Veyahut da yine başka bir şeysi daha var. Mesela ne, o o da yine aynı şeyi söylüyor takriben. İşte işte bu burada. O da nerede? 6. sayfada. وقوله رحم الله ومنهم وهو اشد الانواع خطره. Başlarda sayfanın başlarında bulun. Mane amele bi't-tevhid ve lem ya'rif kadrehu ve lem yubghid man tarakahu fakat onun الله Allah ve o وخطر devam ediyor. لأنه لم يعرف gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. نفي الشرك gücüne منه O, kimin gücüne ما O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne bakmamıştır. O, kimin gücüne Şerih, şerih hüküm şerih hüküm o zaman yani bu sözlerde hepsine şarihin burada tekfirden kastettiği yani şerih hüküm manasında tekfir onu kastediyor tamam diyor felayetu ma'naha illa bitekfiri men ce'ala lillahi şerika fi ibadatihi كما fi'l hadis'i sahih men قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من وكفر بما يعبد من دون الله تاكيد للنفي فلا يكون معصوم الدم والمال الا بذلك فلو شك تردد لم يعصم دمه وماله evet şimdi <coughs> <coughs> <coughs> <hashindi> burada bu hadisi nedir getiriyor ne fele yetu ma'naha illa bitekfir man ja'ala lillahi yani o zaman müşriği, müşriği tekfir etmesi diyor. Tekfir etmezse o zaman kelime kelimetül ikhlasın yani la ilahe illallahın manası tamam. tamamlanmaz. Tekfir etmesi lazım ki tamamlansın. Yani buradan birinci söz o zaman tekfiri şey manada kast ediyor. Yani o üç mertebede çünkü tamamlanma da bahsediyor. Bu bir mesele ama işin işte akıyen buna şimdi hadisi del getiriyor. Hadis denek men kale la ilahe illallah ve kafar bima yu'badu min dunillah. Harumu maluhu wa damuhu hesab ala Allah. Burada şeylerde yani istidlal nasıl? Çünkü ha çünkü harumu maluhu wa yani, yani ismetle ile geliyor yani, tekfir. Yani kafar bima yu'badu min dunillah onu getirmesiyle yani sadece la ilahe illallah demesi kafi değil. Aynı zamanda netmesi lazım. Allah'tan başka ibadet edileni de. Ha, şimdi. Ha şimdi bir muşkeli var. Ha, burada ha, burada muhkilenlerde yani kafarabi kafarabi çünkü kafarabi dedik tekfir manasına gelmez. İnkar manasına gelir. Birincisi, ikincisi burada getirdiği delil iddiasından daha khaas a yani bulunduğu iddiandan daha hassas çünkü iddiası ne yani ispat etmek istediğine iki şeye tekfir. Ha şirkişleri tekfir etmek. Yani şirk yani müşriği tekfir etmek nedir? Diyor la ilahe billah'ın manasını ancak o zaman tamamlamış olur. O zaman yani burada bahis kim? Yani müşriği tekfir etmek ama buna şimdi getirdiği hadisine burada men kefera bime yu'badu min dunillah kimdir? yüceltilendir bundan le tağuttur. O zaman burada hadisin aslında delaleti nedir? Yani tautu inkar eden taut inkar eden e tağ... e Şimdi yani her müşrik taut mudur? Değildir. Yani senin yani onun asıl getirdiği bahis bu delilden daha khas veyahut da delil onun iddiasının daha khas. Ha, yani yani bu aslen yani onun e, ispat etmeye ispat etmeye çalıştığı şeye bu delil tam uygun değil ama nasıl yani delil getiriyor herume malihu demuhu yani onun ismeti ancak neyle var oluyor yani taotu inkar etmesiyle hadise hadisin şeysi o ee, taotu inkar etmesiyle yoksa muştui teklif etmesiyle değil hadis bunu söylemiyor bir ikincisi bir de artı ee, ne diyor? izah ederken diyor ki فَقَوْلُهُ ve بِمَا يُعْبَدُوا مِنْ min اللّٰهِ Yani hadiste geçen Resulullah Efendimiz sözü تَأْكِيدٌ لِلنَّفِي Nefi için ha. Yani bu muhakkak ne etmesi lazım? Şirki nef yetmesi lazım diyor. Ha? Yani o şirkin nefine yine geliyor. فَلَيَكُونُ مَا أَسُومَ الدَّمْ وَالْمَالِ اِلَّا بِذَٓلِكِ Çünkü onun ismeti ancak neyle var oluyor? Şirkin nef var oluyor. Ha feleu şimdi bu da yine yani burada yani bu sözler muşkil işin hakikati. Yani burada ibare vaziht değil ha. Yani müellif hem yani burada şarih yani biraz konuları birbirine şey etmiş. Karışmış. Karış yani karışmış, karıştırmış, karışmış diyelim yani. Yani ibare çok dakik değil. Çünkü feleu şakka u teraddede yani eğer şüphe ederse, tereddüt ederse, lem asam deme huomel. O zaman can ve malı nedir? Korunmuş, Korunmuş değiller. Yani esmet altında değiller. Falauşak <gülüyor> ya uterat O zaman şek şüphe ne? Kalbi bir şey, yani inkar yani. O da aslında onu kastediyor. Yani o da kast ettiği ne? Yani inkar etmezse şirki. Yani bu konuda yani itikat sahibi değilse yakinan yani bu şüphesiz tereddüt yani hiçbir şüpheye hiçbir tereddüt etmeden şirki reddetmezse o zaman diyor canı ve malı korum altında değildir. Yoksa bu aslen bahis getirdiği tekfir için yani küfür hükmünü verme noktasına değil yani onun şöyle demesi gerekirdi. Yani eğer tekfir etmezse değil mi? yani onun küfründe yani onun kafir oluşunda onun küfür hükmünü onu vermekte geri durursa, tevakkuf ederse o zaman canı ve malı haram değil yani masum değildir, ismet altında değildir demiş olsaydı o zaman aslen ispat etmeye çalıştığını o zaman yani uygun konuşmuş olurdu. Ama bu da yani bu ifade yine gösteriyor ki aslında burada tek kastettikleri o şer'i hükümden o küfür nisbetini yapmak değil. Ama diğer sözlerinde de işte vücdi kamisi beyanla beraber yine ona hamle Yani biraz bir karışıklık var. Ha. Biraz bir karışıklık var. Anladınız değil mi? Fehadi'l umur hiye tamamu tevhidin diyor ki bunlar nedir? Bunlar tevhidin tamamıdır. Demek ki o zaman bunlar hepsi tamamıdır. Bu, bu Çünkü bu kısımların daha önce dedik ya mesela işte tahrit ve tahlizde yani o en açık yani mesela. Ve muadat muvalaatta da aynı şey. tekfir aynı şey. el inzar ve el yine aynı şey. Yani şimdi sen bunları tek mertebede değerlendirirsen o zaman her türlü teşvik dinin aslındandır. Her türlü yani katılı kabalık da ne? Dinin aslındandır. Yani o zaman sen eğer davanda, İslam davanda bir muşri şirkinden uyarırken yumuşak davranırsan o zaman din aslını bozmuş. bozmuş olursun. Veyahut da sen herhangi bir durumda bir insanı İslam'a teşvik etmezsen tevhide teşvik etmezsen İslam'ını bozmuş olursun. Muhalatın yani o dostluğun herhangi bir türünü, cinsini yaparsan yani sen bir, bir Müslüman oğul olarak eğer babana Saygı gösterirsen, kafir, muşrik babana saygı gösterirsen ne olur? İslam'ın dinini, e, İslam'ın aslını Boz, bozmuş. bozmuş olursun. Annene hürmet ederse, muşrik annene, İslam dininin aslını bozmuş olursun. Vesaire yani bu manalar çıkar ki bunlar. Doğru değil, batıl yani böyle bir söz. Böyle bir şey denirse. Elbette da dediği gibi, yani hiye temâmu tevhid. Bu ta, tevhidin tamamıdır yani. Yani bunların hepsine Mertebe mertebe. O zaman burada dinin aslından hani ilk derste de ilk derslerde konuştuğumuz gibi burada müellifin ve şarihin de yani bak, kastettikleri ne? Yani dinin aslından olan e, ibadete yani e, şey el-emru e, bi ibadetillahi mesela o dinin aslından olan tahridu fi leike dinin aslından olan muvalatu fihi aslından olan işte tekfiru men terakahu aslından olan ve Şirk inzaru an yani Şirki aslından olan ve tahrirı fi zâlîke aslından olan, ve mu'ađatı fi aslından olan ve tekfirü men menfaâlehu aslından olan hep bu aslı yani, aslı dininden olan mertebede, Hı? anlaşıldı değil mi? Bunu şahit ediyor işte, yani bunu bu, bunu şahit ediyor, hiye <gülüyor> temamut cahit, li an la ilâhî illallah, quyûdet fi alahefî bi quyûdün sıkal. Yani La İlahe ne ağır şartlarla, ağır şartlarla beraber gelmiştir. Yoksa sadece insanın La İlahe demesi kendi zatında kafi gelmez. <gülüyor> Bil elmi nedir bu kayıtlar? Bil elmi, vel ikhlasi, vel sidqi, vel yakini, ve adami şekki, fele yekunul mar'ûm muvahhiden illa bi-içtimai kulli, ve itikâdihi, ve qabûlihi, ve muhabbetihi, ve mu'adâti fihi, ve mu'valâtu, ve muhalafati fı bımecmu'i ma zekere şeyhuna rahimeullah yahsul zalika azam bunlardan hepsine burada saydıkları nedir <gülüyor> la ilahe illallahın şartları ama neyin şartları la ilahe illallahın Sihat şartları yani hakikat şartları yani eğer şunlar var olursa o zaman la ilahe hakikaten olur. olmuştur hükmen la ilahe neyle var olur Asla. hükmen telaffuzu ile. Telaffuz. Yani bir insan <gülüyor> la ilahe illallah Muhammedun Resulü telaffuz ederse o zaman nedir? Hükmen <gülüyor> Müslümandır. Yani mühkmen dersin, sahihtir. Yani İslam'ın hükme dersin. Eğer onu bozacak başka şeyler var olmazsa. Ama hakika, hakikaten ha sahih olması için, <gülüyor> ahirette yani makbul olması için Allah katında şu şartlar var olması lazım. Bu şartlarla da dersimizi bitirelim. Size şeyden getirdim. Ee, bu kitabı da okuyacağız inşallah. Bizim El-Hakaiqe Fettewhid Şeyh, Şeyh Ali bin Hudayr'in Rahimullah'ın El-Hakaiqe Fettewhid kitabını da okuyacağız inşallah. Bu üçüncü kitabımız olacak inşallah. Üçüncü kitabımız. Onun fasıl, ondan bir fasıl. O kitaptan bir fasıl. Diyor ki قال تعالى فَأَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ Varo ve Müslim rahimeullah'tan Hadife Osman radıhallahu men mat wa huwa ya'lem yeah ennehu la ilahe illallah dakhala'l cenne. Ha şimdi burada la ila men men qale la ilahe illallah Ma meşhur hadis. Peki bu sadece la ilahe demekle mi insan elbette yani sahih iman sahibi ve cenneti hak kazanan olur? Yok. Yani onun kayıtları var burada müellifinde diye gibi. Ha şimdi burada fa'lem la ilahe ve hadis ben matu ve yalemu ennehu la ilaha illallah dakhala O zaman burada hangi şartı? <tuhal> i̇lim. Ha ilim şartı ha. Yani müellifin bu, de burada bahsettiği bil ilmi ilim şartı. Sonra ikinci veqaale taala qulu amanna billahi ve ma unzila ileyna al-aya ve fil hadis umirtu an uqatilal nase hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammeden rasulullah ve iqame's salati ve hadis muttafakun aleyh min hadisi anhu hatta yani böyle bir bu karışmış bu şeylerde bu şey kitaplarında genelde bu müşkiller oluyor bunları Allah'ın tefrik edenleri da işte yazanlar Allah'ın yani Hatalar yapıyorlar. ''Umirtunu qatilen nasa hatta yakulu la ilahe illallah'' Tamam yani aslan ''Ve enne Muhammeden Resulullah'' Yani bu ziyade hadiste yok. ''Umirtunu qatilen hatta yakulu la ilahe illallah'' ''Femen qâleha asemen minni mâlehu ve nefsehu'' ''İlla bi haqqihi ve hesabu alallah'' Hadis böyle. Tam ağrıyor Tamam, mesela. Ya bu burada burada şeyi şeye getiriyor. Ee, burada e, bu bu hadisi getirmesinin sebebi zaten lafzanıtı hatta yaqulu Çünkü yine la ilahe illallah sıhhat şartlarından birisi nedir? Kavldur. Kavl yani telaffuz etmen. Ha telaffuz etmen. Şehadet daha geniş. Şehadet ilmi de içine alır, yakinî içine alır. Ha, ama قول burada delilik deli getirmesin قولوا آمَنَّا ayetinde قولوا emrine değin yani قول burada Sihat şartının ikincisi el kavl. Ama hadis burada şey yani o karışmış birbirinden. Helale <gülüyor> boyka misale ve tezakku hiç yok. Yani bu hadisin bu sıyakını hiç yok.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 صور أتشنجي وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وفي الحديث لا يلقى الله بهما شاكل فيهما إلا دخل الجنة وتبيع لا يلقى الله بهما عبد غير شاكل لا يلقى الله بهما عبد غير شاكل فيهما إلا دخل الجنة المهم يعني بورده hangi şart zikrediyor hocam Adem demiş bu Ademu ve Adem-i şeki وقال تعالى والله يشهد ان المنافقين لكاذبون وفي الحديث من مات ويشهد ان لا اله الا الله صادقا من قلبه دخل الجنه هو şahit bunu da söz şarkını şarttını delilleri vallahu yaşadı innel <Sessizlik> munafikin lekazib munafikler yalancılardı yani sağlık değiller çünkü münafıklar ama la ilahe deyip de bunu sadıka min kalbi işte o دخل الجنه sonra ve قال تعالى ve minennasi men yetehizü min dunillahi endada يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدوا وو ألف ورده فازلة وو الف فازلة أشد حبا لله وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن هلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ورده أبو هانكي شرط ما حبة شرط أيوه geçirmiş. Evet. Sonra o Kâle Teâlâ ve minen nâsi haunuk. O Kâle Teâlâ inhum kânû izâ qîle lehum lâ ilâhe illallah yestekbirûn. Ve fi'l hadîs lâ yedhulü'l cennete men kâne fi kalbihi mithkâlu zerratin min kibr. Yani bu kibirin yokluğu. Kabul inquiet, hmm. kabul inquiet, kabul kabul heketi miş, kabul ve inquiet, yani şartlı. Büyüklenmeden ha, yani itaat itaate karşı büyüklenmemek, kibir. وقال تعالى فدعوا الله مخلصين له الدين وفي الحديث فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه من حديث ابي دان رضي الله عنه ابو دان اشترط اخلاص وده اخلاص قال تعالى فمن يكفر yakfurbe tağut ve ümmen billah fakat istemsile urretu vefka ve fil hadis men ve kafar bima yu'badu min dunih ve malu ve damuhu ila muslim hadisi malik an bu hangi şartı tağut inkareti tağut inkareti aynen o zaman burada şey şeyh ne diyor Kaç tane şart 1 2 3 4 5 6 7 8 8 şart. Yani bu la ilah illallah'ın sihat şartları bunlar. Hakikatin daha hakikatin sıhhat şartları. Bunlar kimisi 5 sayıyor, kimisi yedi, kimisi 8'i, kimi 10, on, kimi 12. Yani bu yani artık yani bu şey mesele ne kadar tafsili giriyorsun. Ona bakıyor ya. Yani ne kadar tafsilete girersen o kadar da şartlar çoğalacaktır. Ne kadar yani mücmel icmali şey edersin, zikredersin, o kadar şartlar azalacaktır. Ama burada o zaman bir ne? ilim, iki kavul. Üç. Yani yakin, Adem, muşak nedir? Yakil. Sonra sıdk. dört. Sıdk. sıdk. Beş. Muhabbe. muhabbe altı. Kabulin kıyat. Kabul Sonra yedi. İhlas. Sekiz. Kufr tağut. Kufr tağut. Ha, bunlar yani sekiz, Şeyh Ali'nin getirdiği sekiz imanın Sihat şartları. Sonra da Risale-i Şarihi dinin aslına muhalefet edenlerin türlerine giriyor. Onu da inşallah gelecek derste. Subhaneke Allahumma guze hamdike neşhedü en ilahe illa ente